selatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi e, sorularım kaçıncı soru oldu bu? 7 mi oldu? Git ders oldu. Kaçıncı soru? 4. soru mu bu? Tamam. 1. dersimiz yazıydı değil mi? Yazının hükmü sorusuydu. 2. sorumuz kredi kartıydı. 3. post makinesiydi. Dördüncü müzikti, beşinci yine müzikti, değil mi? Altıncı sigaraydı, bir önceki ders miydi sigara mı? Yedinci, bu şu anda şey sigorta. Sigorta zaten iki tane mesele kaldı. Bir et meselesi kaldı, bir de kadınlarla nasıl muamele edilir? İki soru, yani benim, bendeki kağıtta iki soru e, var sadece şu anda. Şimdi sigortayla alakalı e, sorumuz şuydu. Sigorta yaptırmak caiz midir e, diye? Daha özel olarak da işte isteğe bağlı bahur, isteğe bağlı SSK e, yaptırılması caiz midir e, diye? Şimdi sigorta meselesi normalde Arapçada kabul etmiş olduğu kelime temindir. Tamam? Sigortanın Arapçada kabul etmiş olduğu kelime temindir. Asli emine'den geliyor, te'min ise emmene'den mastardır. Emmene yu emminu mastardır. Emmene ne demektir? Güvence vermek, güvence altına almak. Karşı tarafa güven vermek demektir. Sigorta da aynı manaya gelir. Yani te'min demek, bir şeyi güvence altına almak demektir. Bir şeyi sigortalamak, bir şeyi güvence altına almak demektir. Sosyal sigorta dediğinizde, sosyal yaşantınızı güvence altına almış oluyorsunuz demektir. Ne demek bu? İşte hastalandığınızda devletin size tanımış olduğu bir takım haklardan faydalanıyorsunuz. İşte belli bir yaşa yaşa geldiğinizde, çalışamaz duruma geldiğinizde devletin verdiği maaşla yaşantınızı sigorta yani güvence altına almış oluyorsunuz mesela. Hayat sigortası dediğimizde te'minul haya manası hayatınızı güvence altına almış oluyorsunuz. Yani hayatınıza bir sıkıntı geldiğinde artık yaptığınız anlaşmaya göre karşı taraftan bir para veya bir yardım alıyorsunuz. Mesela Tamam, sigorta budur. Yani sigorta demek bir şeyi üzerinde anlaşılan şeyin güvence altına almaktır. Tamam? Sigorta ilk olarak ne zaman çıkmış? Normalde sigorta'nın ilk çıkışıyla alakalı yani nerede çıkmış, nasıl çıkmış bu sigorta işlemi çok da belli değil yani, biraz karışık. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ama Allah u Alem yani temeline baktığımız zaman özellikle İtalya'da gemi seferleri yapılırken. Biliyorsunuz korsanlar denizlerde insanların gemilerine dayanıyorlardı. Bu taşımacılık yapan gemiciler de insanlara şöyle bir şey diyorlarmış. Siz bize bu bizim gemimizde taşıdığınız mala veya insana karşı bir güvence bedeli verin. Bunun güvencesi bizim bize aittir. Eğer yolda başına bir şey gelirse biz onun tazminatı neyse onu size ödeyeceğiz yani karşılığı neyse ödeyeceğiz. Ama eğer yolda başına bir şey gelmezse sağlam o para bize kalır. Diye. işte onlar da o parayla ne yapıyorlar? Muhafız tutuyorlar, koruma tutuyorlar ee vesaire. Yani işin başlangıcı bu anlatılıyor. Ama eğer buysa mesele, bu tehlike insanlık tarihinde ta ilk zamanlardan beri var. Öyleyse bu mesele de var. Yani hani bazı insanlar bazı yollarda insanlara güvence verdikleri zaman de mi? Eskiden karayolu da tehlikeli, deniz yolu da tehlikeli. Eşkıyası var, korsanı var ee vesaire. Para karşılığında bir nevi güvence altına alma, taşınan malı, götürülen kervanı güvence altına alma meselesi. Tabi daha sonra e, Londra'da 1666'da bir yangın çıkıyor. Neredeyse Londra'nın yüzde sekseni yanıyor. Yani hem insanlar hem binalar hem kullanılan alanlar yanıyorlar. Tabi bu yangın sigorta işlemini hızlandırdığı söyleniyor. Yani insanlar artık bu yangından sonra hani böyle büyük bir afet oluşunca insanlar şunu düşündüler e, diyorlar. Yani biz ne yapacağız? Hani böyle büyük bir afet, büyük bir deprem, sel, yangın olduğunda biz ne yapacağız? Hayatı yeniden inşa etmek, bir şehri yeniden kurmak öyle kolay bir şey değil. Hani bize destek veren birileri lazım. E ne yapalım? Sağlamken, işimiz, halimiz, vaktimiz yerindeyken böyle bir kurum oluşturalım, oraya para yatıralım. E, bu tip bir sıkıntı olduğunda oradaki parayla tekrardan hayatı şey yapalım, imar edelim e, gibi bir fikirle bu işte 14. asırda var olan sigorta anlayışı bu asırda artık bir kurumsallaşmaya başlıyor. Yani o ilk dönemlerde denizlerdeyken bu ferdi bir şey gemi sahibinin malını taşıdığı veya insanını taşıdığı insanla yaptığı bir anlaşma. Lakin bu tip afetler söz konusu olunca mesele biraz daha kurumsallaşmaya başlıyor. Daha sonra Avrupa'dan intikal ediyor Amerika'ya. Amerika'da iyice yani orada bir şirket haline gelip bir kurum e, haline geliyor, bir e, alan yani ticari bir alan haline geliyor. Daha sonra aynı şekilde bu İslam alemine intikal e, ediyor ve her geçen zaman oluşan şartlar, insanların rahbetleri bu sigorta, sigorta kurumu, sigorta şirketlerinin biraz daha belirginleşmesine neden oluyor ve şu an günümüze geldiğimiz zaman sigorta dendiğinde bilmeyen kimse yok zaten. Hani sigortanın, kaskonun ne olduğunu herkes zaten biliyor. O kadar yaygınlaşmış bir hale gelmiş, tamam mı? E tabii bu sonradan çıkan bir akit türü olduğundan dolayı e, ilk dönem İslam alimlerinin bu konuda sarahaten ne bir ayet var, ne bir hadis var, ne alimlerin, müçtehitlerin bu konuda sarih bir fetvası e, söz konusu değil. Çünkü bu o dönemlerde mevcut olan bir akit türü değil. Sonradan ortaya çıkmış olan bir akit, bir sözleşme, bir ticaret e, türü. E muasır olanların da bakış açıları doğal olarak değişik. Yani farklı pencerelerden e, bakınca sigorta akdi veya sigortanın hükmü de beraberinde farklı bir durum arz etmiş. İlk defa sigorta hakkında konuştuğu iddia edilen alim İbnü Abidin. Yani Hanefilerin e, meşhur son dönemin Ebu Hanifesi diye bilinen 1830 küsürlerde vefat etmiş olan İbnü Abidin. Suriyeli Hanefi ulemasının meşhur eee alimlerinden İbnü Abidin. İlk defa sigorta akdine benzer e, o dönemlerde artık yaygınlaşmaya başladığı için konuştuğu iddia edilen ve haramdır diye de fetva veren e, aynı zamanda bir alim i̇bn Abid'in. Ve artık günümüzde bu mesele yaygınlaştığı için meseleyi kimler konuşmuş? Ya fıkıh lecneleri, fıkıh komisyonları bu meseleyi ele almışlar, konu hakkında bakış açılarını beyan etmişler veya da ferdi bazı alimler işte doktora tezleri var, işte yüksek lisans tezleri var veya bir alimin konu hakkında fikirlerini beyan etmek istediği müstakil yazmış olduğu eserler var vesaire. Şimdi sigorta'yı iki kısma ayırabiliriz. Yani genel olarak bütün var olan piyasadaki sigorta çeşitlerini iki kısma ayırabiliriz. Birincisi si, et altaemin ticari, yani ticari sigorta. İki, altaemin, altaauni, yardımlaşma sigortası. Tamam? Birçok sigorta türü var biliyorsunuz. Sosyal sigorta var. Mesela devletin kendi çalışanlarına yaptığı sigorta var. Hayat sigortası var. Araba sigortası var. Ev sigortası var. E mesela özel sigorta var. Yani hiç bir malınız vardır, bir arsanız vardır, onu sigortalatırsınız vesaire. Bunların hepsini bu iki başlık altında toplayabiliriz. temin ticari, ticaret sigortası. Ne demek? Esası Esası yani kuruluş gayesi ticarete dayalı olan sigortadır. Mesela ne gibi ev gibi. Gidersiniz, karşınızda bir tane şirket vardır. Karşınızdaki şirkete dersiniz ki ben evimi sigortalatmak istiyorum. O da size der ki her ay mesela günümüz şartlarıyla konuşalım. Bana 250 TL taksit yatıracaksın. Her ay yaşadığım müddetçe 250 TL taksit yatıracaksın. Diyelim ki senin evin yandı. Diyelim evine hırsız girdi. Vesaire bir şey olursa senin zararın neyse onu biz bu sigortadan karşılayacağız. İşte evin fiyatı, giden masraf, senin gördüğün zarar, anlaşma neyse bunu sana vereceğiz. Yani bu teminat ticari nedir? Ortaya bir şey konur. Belli bir anlaşma yapılır. Bir taraf sürekli taksitleri öder. Diğer taraf da o parayı alır ve orası onun güvencesi altındadır. Örnek Adam bir ömür boyunca bu parayı yatırdı ve evine hiçbir şey olmadı. Ne olacak? Parasını geri çekme hakkı var mı? Yok. O para artık sigorta şirketindir. Tamam mı? Birinci taksidi ödedin. Bir milyon dolarlık villanı yaktın. Birinci ödemiş olduğun taksit 250 TL. Sigorta şirketi onu yapmak zorunda? Onu tazmin etmek zorundadır. Yani bir ay bile ödemiş olsan, sana tekrardan o evin aynısını iade etmek zorundadır. Tamam mı? Bu, bu ticari şey. Yani artık kim kar ettiyse. Yani Sigorta şirketinin şey. Tabii her zaman şirketler kar ediyor. Çünkü mesela Almanlardan birinin yaptığı bir araştırmaya göre sigorta şirketlerinin kendilerine üye olan insanlara ödedikleri paranın karşılığını verdikleri yüzde iki nokta ediyormuş. Yani mesela düşün insanlar bir sigorta şirketinin bir milyon tane üyesi var. Bütün aldıklarına karşılık verdikleri yüzde iki nokta dokuz. Yani ne demek bu yüzde doksan yedi karda şey. E, sigorta şirketi aldığı paralardan yüzde doksan gibi bir oranda karda demek. Bir de temin var. Yardımlaşma e, sigortası var. Yardımlaşma sigortası nedir? Yardımlaşma sigortası şudur. Mesela biz hepimiz şurada kendi aramızda e, oturuyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, biz hepimiz ilim talebesiyiz. E, yarın öbür gün başımıza bir sıkıntı gelse arkamızda durabilecek hiç kimse yok. Gelin şuraya bir kasa koyalım. Örneğin, herkes bu kasaya işte her ay buna üye olanlar, mesela kaç kişiyiz diyelim ki on kişiyiz. Bu on kişiyi her ay buraya bir birer milyon atsın, İçimizden birine bir sıkıntı olursa o paradan onun sıkıntısını gidereceğiz, bu kasa bu şekilde devam etsin. Bak bu da bir sigortadır, yani bu da bir güvence altına, hani ileride başımıza gelebilecek olan herhangi bir sıkıntıyı güvence altına alıyoruz. Bir anlaşma yapıyoruz, herkes belli miktarda para koyacak her ay buraya ediyoruz. Ama burada dikkat edin, asıl olan ticaret değildir. Yani bir tarafın kazanıp, bir tarafın kaybetmesi gibi bir şey söz konusu değil. Burada asıl olan nedir? Burada asıl olan şey, birilerine yardım etmektir. Yani taavunda bulunmaktır. Ha! Mesela nedir burada genelde günümüzde bu nasıl olur? Şöyle olur. Elbette bunun başına biri oturacak. Gelen paraları kayıt altına alıp kontrol edecek. Ne kadar kasaya girmiş, ne kadar kasadan çıkmış. Bunlara bakacak. Öyle değil mi? E bunu yaparken bu adamın bazı masrafları olacak. O adama da diyelim ki oradan bir maaş belirlenmesidir. Tamam arkadaşlar sen bu şehir giren, sen bunun boş vakitlerinde başka bir şey yapma. Buradan işte şu kadar bir para, geçimini sağlayabileceğin bu kadar parayı da sana bir şey yapalım, aylık olaraktan verelim denmesi gibi. Bunun da adı nedir? Bunun da adı te'min التعاونidir. Anlaşıldı. Şimdi bu ikisiyle alakalı yani sigorta ile alakalı Genel olarak üç tane görüş var. Muhasır alimlerin arasında üç tane görüş var. Birinci görüş bunların hepsini haram olduğunu söyleyen, yani bunun her türünün haram olduğunu söyleyen görüş. Tamam? Her türünü tevvinü de tevminü ticari de hepsi haramdır. E, sebeplerini söyleyeceğiz yani görüşleri anlayalım. İkinci görüş hepsi caizdir. Bu maslahat-ı emirsele babındandır, örf babındandır, insanların ihtiyacını giderme babındandır. İnsanların kendi üzerine anlaştıkları, bilerek girdikleri bir akittir." E, diyerek bunların hepsi caizdir e, diyen görüş. Üçüncü görüş ise genelde yani şu an muasır olan, sözü makbul kabul edilebilecek olan ve fıkıh heyetlerinin geneli te'minü't-ticari haramdır ama te'minü't-taavuni ise caizdir fetvasıdır. Tamam Yani ticaret sigortası dediğimiz özel sigortaya giden hayat sigortası, ev sigortası vesaire şudur budur. Bunlar haramdır ama şey caizdir. Yardımlaşma sigortası ise caizdir demişler. O zaman elimizde ne var? Üç tane görüş var. Birincisi hepsi haramdır diyen. İkincisi hepsi caizdir diyen. Üçüncüsü bir tanesi yani ticaret sigortası haramdır ama yardımlaşma sigortası caizdir diyenler. Bunların bakış açısı ney? Onu söyleyelim. Sigortadan haram olduğuna hükmedenler demişler ki sigortada şeriatın haram kılmış olduğu 4-5 tane ana madde vardır. Tamam demişler, doğrudur. Akitlerde asıl olan mübah olmasıdır. Değil mi? Akitlerde asıl olan, sözleşmelerde asıl olan onun mübah olmasıdır. Lakin eğer akit şeriatın haram kılmış olduğu bir şartı barındırır veya şeriatın nehyetmiş olduğu bir vasfı barındırır veya bizzat onun üzerine kurulu olursa o zaman o, haram olan bir sözleşme haline dönüşür demişler. Bunlardan birincisi nedir? Demişler birincisi, sigorta akitlerinde garar vardır, aldatma vardır. Garar. Ve garar, şeriatın yasaklamış olduğu, nehyetmiş olduğu bir şeydir demişler. Garar nedir? Ebu Hureyla diyor ki, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm için Nehâ an bey'i'l-garari ve an beyil hisa. Peygamberimiz, garar alışverişinden ve taş atma alışverişinden nehiyet ediyor. An bey'i'l-garari ve an beyil hisa diye. Garar, aldatmadır. Yani, akdin içerisinde aldatmanın olduğu, aldatma ne tür olursa olsun fark etmez varsa, bu bey'i'l-garardır ve şeriat bunu yasaklamıştır. Umûmen bunu yasakladığı gibi, İnsanları buna götüren alışveriş şekillerini de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yazıyor. Mesela Bey-i Bey yasaklamıştır Peygamberimiz. Nedir Bey-i Örneğin ben adamın bir tanesine diyorum ki işte e, elimi atıyorum hangi elbiseye gelirse o bir milyona benimdir mesela. Tamam mı? Yani elimi uzatıyorum hangisine dokunursan bir milyona benimdir mesela. Veyahut da hesayı yasaklamıştır Peygamber cahiliyede olan şu taşı atıyorum. Çakıl taşını mesela fırlatıyorum. Neye değerse 10 milyona benimdir. Yani koca bir dükkanı düşünün. Ha, bunu atıyorum. Neye değerse 10 milyona benimdir. Mesela Peygamberimiz beyul habel el habel'e nehyetmiştir. Ne demektir habel el habele? Ben bir şeyi sana işte hamile olan bir hayvanın karnındakinin karnındakini doğurması kaydıyla es satıyorum örneğin. Peygamberimiz bu, bu alışverişi yasaklamıştır. Olmayan deveyi mesela kaçan bir köle var. E geri geleceği gelmeyeceği belli değil. Ben sana o köleyi satıyorum. E mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yaz... Niye? Burada bir aldatma var çünkü ortada olmayan bir şey var. Senin yanında sana ait olmayan şeyi satmanı Peygamberimiz yasaklamıştır mesela öyle değil mi? Senin yanında olmayanı satma diyor sahabeye. Çünkü yanında değil henüz mülküne geçirip geçirmeyeceğini bilmiyorsun. Bunu niye yasaklamış demiş alimler. Daha örneği çok yani inşallah alışveriş babına gelirsek bunları göreceğiz. Ama bunların hepsinin yasaklanmasındaki temel e, i̇llet, karardır, aldatmadır. Öyle değil mi? Çünkü niye? Ben diyorum bir taşı atıyorum, hangisine değse 10 milyona benimdir. Belki taşa attım bir milyarlık malzemeye değdi. Bak ortada bir aldatma var. Yani sonucu değer açısından belli olmayan bir şey var. De, bu Benim köleyi sana işte 10 milyara satıyorum mesela. İyi de köle ortada yok. Belki köle ol, öldü. Öyle mi? Olmuyor. Ben seni aldatıyorum. E şu anda sudaki balığı satmayı yasaklamıştır peygamber. Yani suda çıkan balığın kaç kilo çıkacağını, e ne kadar sen bilmiyorsun ki. Öyle mi? Bu ne çıkarsa işte 10 milyona senindir. Belki hiçbir şey çıkmadı, belki 2 ton balık çıktı. E mesela. Bak burada ne vardır? Bu karar olduğundan dolayı peygamberimiz bunu yasaklamıştır. Peki sigorta akdi karar akdi midir demişler? Evet demişler. Yani sen ortada sonucu belli olmayan bir şey üzerine karşı taraftan bir ücret alaraktan bir akit yapıyorsun demişler. Öyle mi? Belki başına bir şey gelecek. Belki başına bir şey gelmeyecek. Belki başına gelen şey, ödediğin şeyin tam eşiti olacak. Belki yüzde yüz şirket zarar edecek, belki yüzde yüz adam zarar edecek mesela. Ölecek, hiç başına bir şey gelmedi, bütün para şirketin zimmetine geçmiş oldu, öyle mi? Bir taksit ödeyecek, ee, bir, milyard, bir milyon dolarlık evi yakacak, bir milyon dolar şirket ona para ödemek zorunda kalacak. Bak sonucu belli olmayan bir şey üzerine, ortaya bir para koyma meselesidir. Bu. Demişler bu sözleşme, Sigorta sözleşmesi Garar içerdiğinden dolayı e, Bu haramdır demişler Bu birincisi tamam? İki Demişler ki Bu kumardır Elme hissedir Kumar nedir? Kumarın tanımı Ortaya kişinin Belli bir miktarda bir şey üzerine Para koyup Kazanıp kazanmamasının meçhul olmasıdır. Yani hiçbir çaba sarf etmeden, hiçbir çalışma olmadan ortaya bir para koyma. Ve bu tabi çünkü niye bu hiçbir çalışma olmadan kaydı önemli? Çünkü de aynısıdır. Ticarete para koyduğun zaman kaybetme riski de var. Kazanma riskinde var. Öyle mi? Ama sen çalışıyorsun. Yani bir emek koyuyorsun ortaya bir emekle. Kumar ise öyle değildir. Kumar iki tane bardağın altında bir şey var ben bunu oynuyorum. Diğerinde çıktı mı gitti para. Öyle mi? Allah kumarı haram kılmış mıdır? Haram kılmıştır. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَسْلَعُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ şeytan. فَاشْتَنِبُهُ kumar, içki, falokları, bunlar hepsi de şeytanın oyunlarındandır diyor Allah azze ve celle. ondan uzak durun diyor. sigorta akdi bir kumardır demişler. sigorta akdi bir kumardır. hiçbir çalışma yapmadan ortaya bir para koyuyorsun. %100 kar etme e, ihtimalinde var, %100 zarar etme ihtimalinde var, paranı kurtarma ihtimalinde var. Öyle mi? Bu kumardır demişler İslam'daki. İslam'ın nehyetmiş olduğu kumara uygundur. Mesela piyangoyu örnek vermişler. Demişler, yıl içerisinde bir insan 2-3 defa piyango alır, bilet alır, bir para öder. Bazen bir ömür alır, hiç çıkmaz. Bazen bir defa alır, piyangonun karşılığı çıkar. Bir verir, karşılığında bin alır e, mesela diye. İşte sayısal loto, aynı şekilde. Şans oyunlarından hepsi aynı şekildedir demişler. Sigorta akdi de bir kumardır demişler. Kumar olması hasebiyle de haramdır ee, demişler. 3 demişler sigorta aktif faiz akdidir. Riba vardır demişler. Faizdir. Nasıl faizdir? Faizin haram olduğu konusunda bir şeyimiz yok değil mi? Zaten faiz haramdır. Yani demişler ki faiz şöyle faiz faiz hem ribel fadl vardır demişler hem de riba ennesiye vardır yani ribanın haram olan İslam'daki iki kısmı da sigorta akdinin içerisinde mevcuttur demişler niye sigorta akdinin içerisinde mevcuttur çünkü demişler siz mesela diyelim para ödüyorsunuz karşı tarafa öyle mi mesela ben sana bir para ödedim yarın öbür gün benim başıma bir şey geldi misal burada ya Sigortanın bana ödeyeceği para, benim ona ödeyeceğim paradan fazladır, ödediğim paradan fazladır, ya eşittir ya da daha azdır. Var mı üçün dördüncü bir seçenek? Şimdi ben her ay sigorta şirketine taksitlerimi ödüyorum. Tamam? On sene sonra başıma bir musibet geldi, sigorta şirketi bana şimdi ne yapacak? Para ödeyecek değil mi? Anlaşmamız üzerine bana bir para ödeyecek. Bana ödediği para ya benim ona ödediğim paranın altındadır. Ödedim. Ya benim ona ödediğim parayla eşit bir para verecek bana. Artık zararım neyse yani ne olmuşsa. Ya da bana benim ona ödediğimden fazlasını verecek. Anlaşıldı. Benim ona ödediğimden fazlasını bana verirse bu riba el-fadldır. Parayla para, yedem biyet mislen bi mist olacak. zehabu bi-zahabi وَالْفِدَّةُ بِالْفِدَّةِ Öyle değil mi? Altınla altın, gümüşle gümüş yedem bir yet, mislen bir misl olacak. Yani elden ele verilecek, bir de eşit olacak. Şimdi ben ona para ödemiyor muyum? O da karşılığında bana bir para ödemiyor mu? O da karşılığında bana bir para ödüyor. Öyle değil mi? He. Benim ona ödemiş olduğum şey para, cinsi para, onun bana ödemiş olduğu şeyin cinsi para. Öyle değil mi? Benim ona verdiğimin karşılığında o bana fazlasını verdiği zaman bu ne olmuş olur? Ribel fadl olmuş olur. Öyle mi? Eğer bunun üzerinden bir süre geçmişse o zaman ribel nesiye olur. Yani gecikmenin üzerinde para getiren para olmuş olur. Peşin fazlaya fazla ribel fadl olur. Aradan zaman geçmişse o zaman ribel nesiye olur. Çünkü üzerinde zaman geçmiş zamanın gecikmesiyle para getiren paradır bu para. Öyle mi? O zaman bu ne olur? iki tane faizi birden içerisinde barındırır. Ya e, azını verse gene aynısı. mislen bir misle olacak. Eşitini vermesi de bu yüzde sıfır sıfır sıfır sıfır virgül bir ihtimal olarak yani. Hani bana onun eşitini denk getireceğiz de bana eşitini verecek mesela. Bu çok e, uçuk bir şey. Ama ya bana az verecek ya fazla verecek. İkisi de ribanın iki türlüsü, birinde az verirse ribel fadl var. Fazla verirse hem ribel fadla var hem de riba annesiye var. Riban iki türlüsü de içerisinde var demişler. Tamam. Dördüncü olarak da demişler bu dinin umumen haram kılmış olduğu akıl akıl amwalı nasi bilbatil. Allah ne diyor? La ta'kulu amwalakum bainakum bil Kendi aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyiniz." E demiş. Batıl yolla yiyilen her türlü mal haramdır." demişler. Bu da demişler sigorta şirketlerinin insanların mallarını batıl yollarla yemesidir." E demişler. Çünkü sigorta şirketleri bu parayı aldıklarında bunu yiyorlar, kullanıyorlar e vesaire. İnsanların mallarını çünkü yukarıda saydığımız sebepler bu yöntemin batıl yol ile insanların malını yemek olduğunu gösterir demişler. Ondan dolayı insanların mallarını batıl yolla yemektir bu demişler. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Sigorta caizdir diyenler, hiç bir delilleri yok. Tamam İkinci görüşün sahipleri. Delilleri nedir sadece? Delilleri şudur. Birincisi, birinci zikrettiğimiz delilleri çürütmektir. İkincisi de kıyastır. Tamam mı? Mesela demişler, bir. birinci madde neydi? Garar. Değil mi? Garar var. Demişler ki, İslam gararı niye haram kılmış? Ta ki taraflardan bir tanesi zarar görmesin diye haram kılmış. Ve İslam'ın haram kıldığı bütün gararlarda taammudi bir aldatma söz konusudur. Yani bir tarafın, öbür tarafı daha müden aldatması söz konusudur. Öyle mi? İslam'ın haram kılmış olduğu budur. Temizled, sigorta şirketlerinin yaptığı bir akittir. Karşı taraf zaten başına neyin gelip neyin gelemeyeceğini ta başından biliyor. Yani ödediği paranın karşılığında hiçbir şekilde eline bir şey geçmeyeceğini de biliyor. Veyahut da bir taksit ödedikten sonra ödediğinin bin katı fazlasını alabileceğini de biliyor. Bunlar hep sözleşmede yazılı olan, tarafla işte sigorta şirketlerinin reklamla sözleşmelerle insanlara zaten meramını duyurmuş olduğu şeylerdir. Ondan dolayı demişler sizin bu zikretmiş olduğunuz karar bu alışveriş türünde yoktur demişler. Tamam? Zikretmiş olduğunuz karar yoktur demişler. Nasıl bu olurdu? İnsanlar sigorta şirketlerinin hakikatini bilmezdi. Mesela sigorta şirketlerde de bu yolla insanların malını yemeğe kalkardı. O zaman bizlerdi ki tamam. Hani mesela insanlar şöyle zannederdi. Veriyorum, ölünceye kadar başıma bir şey gelmezse paramı tekrardan geri çöküyorum. Mesela. Hani böyle biliyor adam, parasını böyle yatırıyor. Sonra bir çıkıyor ki o sözleşmede aslında öyle değil. Yani sen öldün mü o mal gidiyor. Böyle olmuş olsaydı diyorlar, bu ikinci görüşün ashabı. Tamam sizin dediğiniz doğru ama öyle değil ki. Parayı veren de alan da neye verdiğini, neye aldığını çok iyi biliyor. Tamam bu rıza. Demişler akitlerde asıl olan nedir? Yani mesela İslam, karar beğeni niye yasaklamış? İslam cehalet beğeni niye yasaklamış? İslam, belirsiz olan malı satmayı niye yasaklamış? Ta ki taraflar arasında bir problem ve çekişme oluşmasın diye. Öyle değil mi? Yani rıza olmadığından dolayı aldatmada, cehalette taraflar arasında kavga çekişmenin önüne alabilmek için Burada rıza var. Rıza olduğundan dolayı da şeriatın kendinden dolayı, illetliğinden dolayı nehyetmiş olduğu karar ortadan kalkmıştır. Mesela bu neye benzer demişler. Adamın bir tanesi iki tane tezgah var bardak satıyor. Bir tanesi diyor bardak bir milyon bir tanesi diyor ki bardak on milyon. Öyle mi? Adam diyor ki para benim değil mi arkadaş ben on milyonluk olanı alacağım. Getiriyor on milyonu veriyor bardağını alıyor mesela. Şimdi kimse bu adama sen bunu aldattın niye böyle yaptın diyebilir mi? Hayır. Pazar ortada. Mallar ortada. Kara borsa yok. Ee, çarşıya gelen insanlar neyin ne kadara satıldığını biliyorlar. Herkes fiyatı istediği kadar arttırabilir bu durumlarda. Fiyat ne zaman arttırılamaz? Kara borsa olduğu zaman bir mal. Dışarıdan gelen insan çarşı pazardaki malın fiyatını bilmediği zaman İslam'da sen kafana göre fiyat arttıramazsın. Ama benim yanımda biri 1'e satıyor, ben 2'ye satıyorum, öbürü 5'e satıyor. Müşteri bunu biliyorsa, isteyen istiyorsa 1 milyonluk malı 500 milyara satsın. Kimse şey yapamaz, engel olamaz. Sigorta da böyledir demişler. Yani adam malını koymuş ortaya. Karşıdaki gidiyor kendi rızasıyla bunu alıyorsa, yapabilecek bir şey yoktur demişler. Tamam mı? İki ne vardı ikincide? Kumar. Bu adamlar demişler ki şimdi siz dediniz ki kumar hiçbir çalışma ortaya koymadan şansa para yatırmaktır. Ortaya değil mi? Sonucu belli olmayan bir şeye para yatırmaktır demişler bu böyle değil ki demişler. Yani e, sigorta şirketleri demişler, bir çalışma yapıyorlar. Yani şirket kuruyorlar, adam belirliyorlar, müşteri buluyorlar, reklam veriyorlar, insanlara kendi yaptıkları eşit tanıtıyorlar, insanlardan bir para alıyorlar. Bir şey olduğu zaman kesin yani bir şey olursa eğer kesin o parayı verecek. Ama kumar öyle değil ki bir şey olacağı, şansının tutup tutmayacağı belli e, olan bir şey değil. Ama bu öyle değil demişler. Yani kişiler bunları bildiği için bu kumar, sizin o Kur'an'da ve sünnette var olan kumar kapsamına girmez e, demişler. Ama bu birincisi olsa da bu ikincisi öyle değildir yani. Bu, burada bir kumar var ortada çünkü bir belirsizlik var. Yani nasıl ki kumarda sen paranı ortaya yatırıyorsun, e, tutarsa kesin alacaksın, öyle mi? Tutmasa kesin kaybedeceksin, böyle değil mi kumar zaten? Bu da böyle. Başına bir şey gelirse kesin para alacaksın, başına bir şey gelmezse ama para almayacaksın. Gene bir kesinlik e, söz konusudur. Üçüncüsü ise demişler, siz dediniz ki burada ne var? Faiz var. Demişler bu faiz değildir. Niye faiz değildir? Mesela demişler ki, faiz faiz akitte üzerine şart koşulmuş olan fazlalıktır demişler. Akitte üzerine şart koşulmuş olan fazlalıktır. Mesela ben sana diyelim ki, üç ay sonra bana ödemen üzere on milyar borç verdim misal. Üç ay sonra ödemek üzere sana on milyar borç verdim. Sen de gittin üç ay sonra geldin, on milyarı getirdin bana verdin, sonra dedin ki ya ben e, sen bana çok büyük bir iyilik yaptın benim sıkıntımı giderdin İnşallah ben sana bu şeyi bir, bir milyar da benim sana hediyemdir dedim mesela. Bu faiz midir? Bu faiz değildir. Peygamberimiz diyor insanların en hayırlısı borçlarını ödedikleri zaman en güzel şekilde ödeyenlerdir. Bunu ha, ne üzerine söylüyor bunu? Kendisinden deve borç aldıkları adama aynı deveyi bulamayınca ondan iki kat değerli deveyi veriyor peygamber. Sahabe soruyor bu nedir ey Allah'ın Rasulü? İnsanların en hayırlısı insanlara borçlarını ödedikleri zaman onun en güzel şekilde onları ödeyendir diyor. Öyle değil mi? Ha. Bu faiz değildir demişler. Yani faiz akitte çünkü böyle bir şart yok. Hani üç ay sonra başına bir şey gelirse fazlasını alırsın, iki ay sonra gelirse azını alırsın, beş ay sonra gelirse böyle bir şey yok demişler ortada. Tamam. Bu riba el-nesiye'yi karşılar. Ama ribel fadlı karşılar mı bu? Karşılamaz. Tam doğru. Riba nesiye bu şekilde düşer. Yani çünkü böyle bir şart yok akitte ama ribel fadlı bırakır. Dördüncüsü neydi? Eklü amvalin nasi bil Böyle bir şey yok demişler. Böyle bir şey yok demişler. Çünkü İslam'da maslahat-ı mursale diye bir şey var demişler. Yani insanların ticaret yaparken İki tarafın da faydasına olan bir şey söz konusuysa İslam buna müsaade etmiştir demişler. Öyle mi? İslam'ın müsaade etmiş olduğu bir şey de eklo amval ennasib il kısmına gitmesin. Ayrıyeten demişler. İslam tarihinde buna benzer şeylere alimler cevaz vermişler. Mes mesela damanu khatarı tarif diye bir şey var. Hanefilerin yanında. Hanefiler demiş ki bir adam başka bir adama dese ki bu yoldan git. Bu yol güvenlidir. Yolda başına bir şey gelirse de e başına gelecek sıkıntı benim üzerimedir, Tamam? İnsanların maslahatı açısından. Mesela Muala Akdi diye bir akit var. Muala Akdi. Bir diyelim ki bir adam var köle sonradan azat olmuş hiç kimsesi yok. Bir tanesine diyor ki sen diyor benim velim ol. Benim velim ol. Ben öldüğümde kalan bütün malım senin olsun. Ama ben yaşarken diyeti gerektirecek bir problem yaparsam, işlersem sen diyor benim o zaman diyetime ortak olursun. Tamam. Mesela Hanefiler, işte Hz. Ömer, i̇bn Mes'ud, Hz. Ali buna cevaz verdiği söyleniyor. Bu muvala, akdi denilen akit. Bu anlaşıldı değil mi? Ben adama diyorum ki benim kimsem yok, köleyim. Sonradan azad olmuşum, hürriyetimi elime almışım. Bir tane kabilesi olan, arkası olan bir adama diyorum ki sen ne diyorum gel bir akit yapalım. Ben ölürsem kalan mirasım senindir. Ama yaşarken benim başıma bir şey gelirse, mesela bir adama öldürdün diyet ödemem lazım. Misal, sen benim o diyetime ortak olacaksın. Yani beraber ödeyeceğiz. Buna mesela cevaz vermişler. E, demişler. Tamam Hanefiler misal diyelim. Buna cevaz vermişler. Demek ki demişler, İslam tarihinde sigorta gibi şeyler de olsaydı, insanların malını güvence altına alan, geleceğini güvence altına alan e, falan filan olmuş olsaydı, demek ki İslam alimleri yaşayanlar buna cevaz verebilirlerdi. Yani maslahatı bu tip yerlerde şeye sokabilirlerdi. Çünkü Demişler sizin bu zikretmiş olduğunuz maddeler muhalat için de geçerlidir. Yani adam belki öldüğünde geriye hiç mal bırakmadı. Belki yaşarken birini öldürdü. Bu adam tutuğunun diyetine ortak oldu. Adam öldü baktılar ki geriye hiçbir şey bırakmamış mesela. Bu ihtimal yok mu? Var. Belki adam hiçbir şey yapmadı. Diyet birine zarar vermedi. O da onun diyetine ortak. Öldü baktılar milyar dolarlık mal bırakmış adam gerisinde. İkisi de olabilir. Öyle mi? Demiyorlar hiçbir alim mesela bu veya hiçbir alim demeyelim yanlış olur. Sizin bu alimler sizin bu zikretmiş olduklarınızı bu sınıfa saymamışlar. Karardır, faizdir, işte kumardır, aldatmadır, e, insanların malına haksız yere yemektir dememişler. Demek ki onlar şimdi yaşamış olsaydı buna külliye haram demezlerdi. Belki bu bakış açısıyla buna da helal derlerdi demişler. Buraya kadar anlaşıldı mı? Yani sigorta'yı men edenlerle sigorta'yı men etmeyenlerin. Ee, bakış açısı neye dayalı? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey. Buyur. Ee, sigortası, mesela, yani. Dur geleceğiz oraya. He şimdi yardımlaşma sigortasında da sonuçta bir şirket yapıyor ya. Şimdi ben örnek olarak burayı verdim ama Sonuçta bunu da bir şirket yapıyor. Kendine bir pay alıyor. Yani o milletten topladığı paralardan şirket de kendisine bir pay alıyor. O aldığı pay işte insanların malını haksız yere yemek olarak. E, aldı, aldı, a, isimlendirmişler. iki sen oraya para ödüyorsun ama yarın öbür gün bir tek sen zarar gördün sen alacaksın. Diğer bütün insanlar o verdikleri para sana gidecek. Onlar belki hiç istifade edemeyecekler gibi yani bir belirsizlik var, cehalet var, garar var e, demişler. Ama normalde zaten ona geleceğim şimdi. şimdi buraya kadar anlaşıldı değil mi? Yani bu bakış açısı sigorta akdinin haram olduğunu ve helal olduğunu e, belirlemiş. Şimdi o zaman bize burada şu düşer konuştuğumuz herhangi bir akdi buraya arz edeceğiz. Yani bu sınıflardan hangisine giriyor? Gerçekten mesela ikinci gruptakilerin dediği gibi hiçbir mahzur olmayan hata şeriatın teşvik ettiği insanların maslahatı olan kısma mı giriyor? Yoksa birinci kısım karar, aldatma, cehalet vesaire ona mı e, giriyor? Tamam Yani bu genel olarak sigorta hakkındaki ihtilaf sonra her bir akdin kendi arasında bir şey var. Kendi arasında bir hükmü söz konusu. Mesela örnek verelim. Şimdi bunun üzerine sorular soralım birbirimize. Diyelim ki te'min-i te burada bir kutu oluştursak, medresede. Bunun içerisinde para koysak, herkesin sıkıntısını bununla gidersek mesela. Var mı bunda bir beis? Burada anlatılanların hiçbiri mi? Karar var mı? Kumar var mı? Mesela yok. Ha belki birileri diyebilir. Belki hiç kimsenin başına bir şey gelmedi. Bu para ne olacak? Tamam adam gönlüyle veriyor zaten. Yani onu başta söylüyor, başıma bir şey gelmese de bir hayır için kullanılsın mesela diye koyuyor. Adam bilerekten bunu koyuyor. Ama diyelim burada içimizden biri çıksa, dese ki arkadaşlar gelin siz bundan sonra ben böyle bir kasa oluşturdum. Her ay herkes buraya işte onlar milyon koysun, bunun yüzde ikisi, yüzde üçü benimdir. E, kalan da başınıza bir şey bak. Şimdi iş değişti ama. Çünkü içeriden bir kişinin yani bu işi yapan bir adamın bir kazancı var değil mi? Şimdi diyebilirsin, bu adam haksız yere insanların mallarını e, yiyor diyebilirsin ama öyledir demiyoruz bak. Şimdi bu bakış açısıyla bakabilirsin olaya. Bir aldatma olabilir. Bu parayı onlardan habersiz götürüp onların razı olmadığı bir alanda kullanabilir e, mesela. Anlaşılıyor değil. Yarın öbür gün bir çıksa kasada beş kuruş para yok. Bu adamlar ne yapacaklar? E, hiçbir şey yapamayacaklar. Bak burada bu insanların hakkının zayi olması söz konusudur diyebilirsin. Veyahut da mesela biri bize sor dedi ki hayat sigortası diye bir şey var. Hayat sigortası nedir diye dedik bizde. Diyelim bize dedi ki hayat sigortası şey işte gidiyorsun, şirkete diyorsun ki ben başıma bir hastalık, bir ölüm, bir şey gelirse kendimi sigortalatmak istiyorum. Şirket diyor tamam her ay buraya 500 milyon yatır, başına bir şey gelirse geldiği kadarını sana veririz, ölürsen ailene şu kadar veririz, yatırdım. Her ay 500, 500. Peki sorduk başına hiçbir şey gelmese para hepsi şirketin. Peki başına aniden bir şey gelse para ne gelmişse hepsi benim eğer mesele falan. Cık. Bak burada karar var mı, kumar var mı, faiz var mı? Var. Haram. Anlaşıldı. Yani bu genel bakış açısını öğrendikten sonra sorulan akitleri bu defa şeye arz etmemiz lazım. Yani bu bakış açısını arz etmemiz lazım. Allahu alem e, biraz da şundan da kaynaklı bir problem var. Mesela sigorta meselesinde bir ihtilaf var, bir tartışma, bir çekişme. Her beldenin sigorta şartları birbirinden farklı. Tamam Mesela ben şöyle bir şeye şahit oldum. Size örnek olarak söyleyeyim ki meseleyi anlayın. Hani alimler dünyanın dört bir tarafından konuşuyorlar ama her birinin konuştuğu şey birbirinden farklı. Mesela biri diyor ki te'minü te'avuni. Dedi ki cumhur bütün lecneler te'avuniye cevaz veriyorlar. Ticariye haramdır. E diyorlar doğru olan da bu e zaten. Bazı alimler diyorlar ki te'minü te'avuni diye fıkıh lejnelerine sorulan soru te'minü te'avuni yansıtmıyor ama. Tamam? Yani benim burada verdiğim örnek gibi örnek veriyorlar ama bir şirket kuruyorlar. Sonra insanların mallarını bu yolla yiyorlar diyorlar mesela. Tabi fıkıh elejnisi de ne yapıyor? Bakıyor, normal dediğim gibi örnekte olduğu gibi bunda bir problem yoktur diyor. Yani normalde bir grup insan bir araya gelmiş, bir sendika mesela, bir grup insan, sosyal bir kurum, bir vakıf. İnsanların paraları bir kasaya toplanıyor, kendi rızalarıyla veriyorlar. İçimizden birinin başına bir şey gelirse oraya kullanılsın. Ama böyle değil ki diyor mesela bazı alimler. Bunu bir şirket kuruyor, genelde diyorlar bu şirketlerin, bu sigorta şirketlerini ayakta tutanlar, Yahudiler bu parayı alıyorlar istedikleri gibi kullanıyorlar ee, vesaire vesaire. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir olay anlatayım size. İki kişi bir konuyu tartışıyorlar, sigorta meselesini tartışıyorlar. Bir tanesi Türkiye'den sigortayı soruyor. SSK var ya SSK'yı soruyor. Öbürü ise şimdi ortak kullanılan isim Te'min ya. Şimdi Arapça ortak yazsak ismi ne yazacağız? Temin yazacağız. Bizim vatandaş temin derken sese kayık kast ediyor. Karşıdaki adam da temin derken sigorta anlıyor. Yani bildiğimiz kasko diyelim mesela. Onu anlattığından kasko anlıyor. Ortak kelime. Bunlar tartışırken kendi aralarında bu kesinlikle haramdır diyen adam sonunda şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki Mesela diyor bazı alimler diyor, emeklilik maaşına cevaz vermişlerdir. Çünkü diyor bunu devletten bir hibe olarak kabul etmişlerdir. Ve diyor devletten hibe olarak kabul etmekle beraber ayrıyeten demişlerdi ki adamın da yapabileceği bir şey yoktur. Yani kapitalist sistemin insanlara getirdiği zarar ancak bu şekilde önlenebilir. Yani bu devletin insanlar belli bir yaşa geldi çünkü sonuçta kapitalist sistem insanları perişan ediyor. Seni 20-30 sene kullanıyor. Ondan sonra tabiri caizse mendil gibi çöpe atıyor. Git ne halin varsa gör." E diyor. Kapitalist sistemin mantığı bu. İslam böyle değil. Bu adamın sonra bu adamın çoluğu, çocuğu, karısı ne olacak? Belli bir yaşın üstüne geldikten sonra mesela. Ancak bu kapitalist sistemin bozduğu bu şey, bu sigorta, yani bu sosyal sigorta, SSK, Bağkur'la yapılabilir. Şimdi orada tak jeton düştü hemen. Yani aslında bu adamın sorduğu Türkiye'den konuşan yani Türkiyeli adamın kastettiği zaten bu. Karşıdaki bunun zaten caiz olduğunu ama bunun sigortayla alakasının olmadığını anlatıyor mesela. Yani ben orada anlamış oldum ki e, sigorta hakkında konuşulurken insanlar birazdan neyi kast edildiğini bilmiyor. Mesela bizim ülkemizde diyelim ki Suudi Arabistan'da hani buna dikkat edin yarın öbür gün bir araştırma yaparsanız dikkatinizi çeker. Suudi Arabistan'da e, ticari, sigortaya alimler haram diyorlar, maaşatı teka'uda ise caizdir diyorlar örneğin. Da emeklilik maaşı. Yani sistemin sen çalışırken senin parandan az bir miktar kesip daha sonra belli bir yaşı geçtikten sonra sana çalışıyormuş gibi para ödemesi. Bu caizdir çünkü zarurettir. Ya kapitalist sistemin getirdiği zararı önlemektir. insanların hayatlarını güvence altına almaktır. Falan diyorlar. Bizden biri sigortayı sorduğunda neyi kastediyor? Zaten bunu kastediyor. Başka bir şey mi kastediyor insanlar? Hayır. Tamam yani dünyada sigorta hakkında bu keşmekeşin ve karışıklığın olmasının en büyük nedeni İnsanların birbirlerinin kasıtlarını anlamamaları. Yani sigorta çünkü ortak isim te'min ama herkes te'min derken bambaşka bir şey. Kimisi sendikayı kastediyor, kimisi özel sigorta şirketlerini kastediyor, kimisi SSK bağıt kastediyor. Mesela en basitinden bizim Türkiye'den biri. Herhangi bir fıkıh lecnesine bu soruyu sorsa neyi kastederek soracak? %90 SSK'yı kastederek soracak. Adam haramdır diyecek oradan Ebu fetvaya ama kendi memleketindeki emeklilik maaşına helaldir diyecek. Sebep? Çünkü buradan soran adam oradaki alime meramını anlatamıyor. Yani neyi kastettiğini, neyi anlattığını tam olarak anlatamıyor. Ondan dolayı mesela sigorta ile ilgili kitaplar var. İşte Et-Tamin Ahkamuhu ve Anvahu, İştetü't-Tamin fit kanun falan böyle müstakil yazılmış eserler var. Okuduğunuz zaman kafanız Allah Allah oluyor yani. Bu ne? Bir, bir kısım sanki hiç ihtilaf yokmuş gibi haramdır diyor. Bir kısım sanki hiç ihtilaf yokmuş gibi caizdir diyor. E mesela burada şunu anlayın yani önce bu işe bir genel bakış işınız olsun Hani karar varsa kumar varsa faiz varsa aldatma varsa bunlar zaten haramdır hangi akitte olursa olsun sonra ikinci bakış açımız şu olsun bize sorulan akti masaya yatıralım Tamam şimdi sigorta mesela derken Eğer kastettiğimiz sosyal sigorta ise devletin e, tanımış olduğu bu şeyse e, bu haksa bu caizdir Caiz olmasının sebebi de insanların yaşadığı sistemlerdeki sistemin getirdiği zorlukları ancak bu çözebildiğinden dolayı caizdir. Mesela örnek verelim. Adam çalışıyor, misal, çalışırken ee, hastalandı. Mesela şimdi diyelim ki geçen ay sen ameliyat oldun, öyle mi? Farze sen şu anda çalışıyorsun, ne, ne alırsın bir işte çalışsan? Kendi mesleğini yapsan, bildiğin ne alırsın? 700 tamam. Şimdi sen 400 milyon kira vereceksin. Tamam mı? Mutfak masrafı vereceksin, mutfak masrafı vereceksin. Öyle mi? Peki sen o sigortada yaptırdığın hastalığını özel bir hastanede yaptırmış olsaydın ne kadar para ödeyecektin? 4-5 milyar verecektin. Ne, adam nereden getirsin 4-5 milyar versin mesela? Öyle mi? Yani 4-5 milyar bugün işçi olan bir adam için kolay mıdır örneğin? Yok. İşte o kapitalizmin getirdiği yani birilerinin çok kazanıp birilerinin az kazandığı kölelik sistemi yani modern kölelik sisteminin en güzel şeyi budur. Götürüsü budur. Hani insanları rahatlatacağı şey budur. Başka bir yolu da yoktur zaten bunun. Veya sen başlıyorsun 20 yaşından çalışmaya, 40 sene, 20 sene, 30 sene yaşlanıyorsun bir yerden sonra. Çalışamaz duruma gibi. Bitti. Kapitalist sistemde bu işin bitti para bitti git evinde otur ya karını çalıştıracaksın ondan sonra ya kızını çalıştıracaksın ondan sonra ya da sefil bir hayat yapacaksın ya da harama gideceksin öyle mi? Ama sigorta sistemiyle insanların o emeklilik yaşı denilen yaşı geldikten sonra insanlara belli bir miktar hayatlarını idame ettirecekleri kadar bir para e, ödeniyor tamam mı? O zaman böyle olunca Allah-u Alem Allah'ın doğrusunu bilir diğer alimlerin de söylemiş Olduğu gibi bu tip bir sigorta caizdir. İçinde doğrudur, kararın bir kısmı vardır. İçinde aldatmanın bir kısmı vardır. Ama bunlar şeriat tarafından yani zaruretinden dolayı affedilmiş olan şeylerdir. Bunlar yapılabilir. Ha. Zaten bugün kendi sistemimize dönersek çalışıyorsan mecbur sigorta yapılıyor. Yani işçi adam bir yerde çalışıyorsa sigorta yapılması mecburi. Seninle alakalı bir durum yok ortada. Bir de isteğe bağlı var. Yani sen mesela bir iş yeri açacağım sigorta, sigortaya kayıt yaptırmadan iş yeri açamazsın yani yaba kuraya artık onun şeyi neyse bir yere bir şey göstermen lazım. Öyle değil mi? Çalıştırdığın işçi kadar prim ödemen lazım. E mesela bir şekilde. E diyelim ki bir de isteğe bağlı olanı var. Yani hani sen çalışmıyorsun. Kendi kendine sigorta yaptıracaksın veya kendini bir yerde sigortalı göstereceksin. Eğer bir insanın durumu varsa, imkanı varsa yaptırmaması evla olandır. Veya şüphelidir diye kaçınması da evlâ olandır. Yani diyelim adam baktı bu şüphelidir e dedi. Üzerinde ihtilaf vardır. Kaçınması evla olandır. Ama haramdır. Yapılmaması lazım. Bu şöyledir, bu böyledir. Buna şey yok. Buna gerek yok. Yani ben çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum. Avrupalı biri konuşuyor sigortayla alakalı. İşte diyor bu Müslümanlar çok gevşek. İşte çoğu sigorta yaptırıyor. Kendisi Avrupada ya. Yani adamın parası devlet tarafında, çocuğunun sütünün parasına kadar devlet veriyor. Aslında akılsız adam anlasa onunki de sigorta. Yani sadece isimler değişik. Yani devletin ona tanımış olduğu haklar da aynı şekilde bir sigortadır. Yani devlet o çalıştığı zaman onun maaşından belli bir miktar para kesiyor ve karşılığında işte çocuk olduğunda çocuk parası veriyor, süt parası veriyor, bilmem ne parası veriyor, eğitim parası veriyor e falan. Şimdi adam bunları aldığı için rahat. Kendine göre sistem ona, sosyal bir sistem var, ev kurmuş, hastane masraflarını ayarlamış, bilmem neyi ayarlamış. E tabi adam tok olan acın halinden ne anlar? Yani 700-800 milyon para alıp yarısını kiraya veren, yarısını çocuğun eğitim masraflarına veren, bir adamın, mesela şu anda kışın, Türkiye'de insanların fatura paralarından haberiniz var mı ee, örneğin? Yani bir adam doğal gaz yaktığını düşünün mesela, üç odalı bir evde. Elektrik parasını, su parasını, telefon... Ee, ne yiyecek bu insanlar yani? Öyle mi? Bu, bu da insanlarla alakalı bir durum mu? Yani insanlar tembel çalışmıyor, hayır. Bu sistemin batıl olan bir ekonomik sistemi hayatta tuttuğundan dolayı onun getirisi, ancak onun sıkıntılarını böyle yüzde on, yüzde yirmi hafifletecek sistem de şey kurmuş olduğu hani kafirden de olsa böyle güzeldir denilebilecek sigorta sistemidir. Bu sıkıntıları ancak bu giderebilir, tamam Dediğim gibi yani dünyanın birçok yerinde bu var ama isimleri değişik. İsimleri değişik olduğu için de bakan insanların bakış açısı değişik bir takım tartışmalar var. Ama genel bakış açımız burada olduğu gibi olursa her sigorta akdenin hükmü nedir? Genel olarak bakabiliriz. Ama bugün dünyada genel olarak alimler istisnalar olmakla beraber Emekli maaşı diye bilinen sistemin çalışanların sistemlerin tanımış olduğu hakların caiz olduğunun, mübah olduğunun alınabileceğini söylüyorlar. Tamam? Anlaşılmayan bir şey? Anlatamadığım bir şey? Sormak istediğiniz bir şey? Yok. tamam Vakhiru da'van helhamdulillahi rabbil